Ondan sonra... ...olmuyor, niçin olmuyor... ...niçin başımıza bunlar geliyor. İlahi aşk. İlahi aşk. Bu kadar taşlaşmış insanlar... ...bu kadar donuk insanlar. Standart aynı cümlelerle konuşan... ...Sandart hareketleri sergileyen. Ustaaksınız bunlar. İyi günleriniz bunlar. Kıymetini biliniz. Ben inanın... ...örneğin Türkiye'ye baktığımda... ...Allah'ın Rahman ismini çok fazlasıyla görüyorum. Bu kadar taşlaşmak varken... ...bu kadar haddini bilmezlik varken... Yine de o kadar çok rahmet ediyordum. Çok fazlasıyla görüyorum bunu. Türkiye bu noktada iyi bir vesile benim için. Kılına dokunmak için onca zahmete katlananlar, kıllarını kıpırdatmıyor ilanı aşk etmek için. Dünyanın en bilgi insanı. ...Dünyanın en korkak ve dünyanın en cesur insanı. Sana sansasyon lazım. Ay ikiye bölünmemişse... ...Parmaklarından süt akmamışsa... ...Kökülüyor gözünde değeri. Yanılıyor muyum? ...Gayttan haber getirmiyorsa, gözümde küçülüyor. Hz. bu Batı haberi yattıklarında, <gülüyor> bu kabile, kabilenin hikayesini. Veysin, ise? veysin. Biz bu, bütün kabile, İslam'a girmiştik. Ama onların önünden sonra, komple İslam'dan çıkıyoruz. Neden olarak da neyi gösteriyor biliyor musun, kabilenin veysin? Yok ki, o peygamber değilmiş. Olsaydı ölmezdi. Peygamber olsaydı ölmezdi. Öldüğüne göre demek ki peygamber değilmiş. Hiç aynı zamanda yaşamışlar. Aynı zamanda. Ama duyamamış bunlar. Bunlar anlayamamış. Niye? Bunlar... Kendilerini bırakmamışlar. Gözlerindekini değiştirmemişler. Onu tanımak yerine, onun söylediklerini anlamak yerine, kendi kafalarına bir yere yerleştirmişler onu. Ama şükredebilirsin, en azından sağ elin ve sağ kolun hareket ediyor, İsmihan alınca. Deneyelim mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda çok büyük bir coğrafyada birden eller kalktılar ve eller kalktı ve kalp üzerine gitti geldi. En azından kolumuza bakarak, sağ elimize bakarak umutlanabiliriz. Değil mi? ...Her şey bu kadar ters giderken... ...Hasim ve sahil, sağ kol... ...Besminan'ı çok hareket edebiliyor. Evet, sağ kol, yurttağı gidiyor, der Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ben biliyor. iyisin bir doğrusu. Değil mi söyledi, söylediklerim. ...Zannetmiyorum. Çok az. Anlatamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Anlamadığımı düşünüyor musunuz? Öyleyse iyi anlamayı çalışalım. Bir anlatmanın ilk şartı... ...iyi anlamaktır. Öyle geliyor bana. İyi anlatmanın ilk şartı... ...iyi anlamaktır. İyi anlatmanın ilk şartı... ...iyi anlamaktır. Anlamak... ...çok ciddi çaba gerektiriyor. Gayret gerektiriyor. Hareket gerektiriyor. ...Anlamaya çalışalım anlatmadan önce. Peygamberle ilgili bilgilerimiz nereye dayanıyor? Hazreti Peygamber'i beynimizden nereye oturtuyoruz? Firavunun tahtına mı? Firavunu yerle bir ediyoruz... ...Onu alaşağı ediyoruz tahtından... ...Ve onun tahtına mı oturtuyoruz Hazreti Peygamber'i? ...Bir büyük yanlış... ...Bir büyük iftira ona... ...O, firavunun tahtına oturmak için yürüyordu. gayret sarf ediyordu. Piralları yerle bireyordun. Fahitleri yerle bireyordun. Bizi neden mi? Hep sevdiklerimizi... Yani peygamberi, peygamberleri, yani bıraktıklarımızın tatlığını halleştiriyoruz. Ne büyük yanlış, akımda mısın? Niçin hayal etmek istiyorsun? Sen kadra müjden şeylerin altına girmiştin, benim mü çönmüştü, yüreğe ...e o seni ayağa kaldırmadı mı? O sana ne teşekkür ediyorsun? Ayakta durarak neyim? Tekrar eski alışkanlığına dönerek. <Gülüyor> Yıl 1999. Doğum günü partisi veriyoruz. Happy birthday! Vahmeti bin Abdullah doğdu. Onun doğum günü. Kırmızı kivurdasalar mı? Şu anda saat sıfır. Ben İstanbuldayım. Siz neredesiniz? Trabzon, Konya, Batman, İzmir, Afyon, İskenderun. Türkiye'nin büyük çoğunluğu şu anda bilmiyor? Avrupa'da ve diğer kıtalardakiler büyük ihtimalle şu anda sesimiz onun mezarının üzerinde dolaşıyor. <Gülüyor> sizi akla aşan bir eyleme davet edeceğim şimdi. Akla aşan bir eyleme. Bir köprüye çağıracağım sizin. Akıldan kalbe giden bir köprüye. ...Millet ne der sorusunu bakalım soracak mısınız? Yoksa sünneti uyup soruyu... ...Bitlemeyecek misiniz? Ayağa davet ediyorum sizi. Gidiyorum, çoğunuz yataklarımdan. Ayağa davet ediyorum. Evet, ben de kalkıyorum bak. Kalk şimdi. Kalk, kalk! Evet. Kalk, kalk! Mikrofonu Şu anda ayaktayım. Ve şu anda! Kalk, kalk! Paponu kımıldat biraz, he! Canım peygamberim, güzel peygamberim! Sallallahu aleyhi ve sellem! Bir dakika, paponu güzel şu anda tamam. Kıbırlayan tarafta değil mi? Aa, tam bu tarafta. Kadına doğru dönelim ha. Hadi hadi, kıpırda yatağında. Kımıldan topunu biraz. Aşk adem rüsva eder, rezil eder. Salak işler yaptırır ona. Hadi. Görelim bakalım. İlahi aşk vardır, beşeri aşk vardır. Bizim amacımız ilahi aşktır. Hı. Görürüm bakalım, amacımız ilahi aşkmış. çömer mi O insanın ayağa kalkabilmesi için mücadele etti. Çömer mi? Zor. Hayat şartları. Yalnızlıklar, korkular. Terk edenler. Hayır! Yere çömer mi? Boynunu bük. Ellerin önünde kavuştur. Gözlerini kapat. Ama yere çömer mi? Çünkü o senin ayakta durman için mücadele etti. ...ayakta nasıl durulacağını gösterdim. Kabinden güzel kokular geliyor mu burnuna? Arada kilometreler var. Dağlar var. Şehirler var. Alamak kokusu, hmm. mis kokusu, gül kokusu, lavanta kokusu. Kokuyor mu bunun? Şu an dünyanın üzerinde hangi nötrbası? Şu anda el ele kırmaya, bir alanda. ...Günlerce insan ayakta. Ve... ...Onun kalbine doğru yüzüm dönmüş. Ve ayakta! Ayakta! Onun öpük... ...Göz kapalı. Durum nedenle... ...Başım eğik... dilim kapalı. Müştü de cahit oldu. korkuyorum korkma yperiyorum düşünceden bir kez olsun insan gibi hisset yaşamak onun için kolay değildir birc insanın doğu insan Herkesin kullandığı cümlelere ihtiyacım yok. Hı? Kendim, kendi cümlelerimle ilanı aşık etmeliyim. Cümlelerimi kazanmalıyım. Cümlelerimi hak etmeliyim. Bugün otobüse gelirken fark ettim. Sezai Karakoç'un İtik Cennet adını taşıyan kitabında... Aşk tanımı var Sezai Karakoç'un Gönlün alın teridir diyor aşk için. Gönlün alın teridir. Gönlün alın teri. Aşk. Beynin alın teri. Ne? Ne olabilir? Tekir Olabilir. Beynin terlesi biraz. ...yeni cümleler kursun. Beynime kalbimin hizmetine vereyim. Beynime aşkımın hizmetine vereyim. Ondan iyi hizmetçi mi olur? Beyinden iyi hizmetçi mi olur? Bürünürdü kapından. Hepsi Bir, birimizde. Çıktığında güneşler doğardı içimizde. Unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku, senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için. Unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri. İstemişlerdi de ezan okumuştu bilal bir sabah. Unutmadım. O dirildi. ...O dirildi diye birden çalkalanan sokaklar. Ölüm ki... ...Sonsuzu açılan bir kapıydı. Hiç unutmadım. Evet. Ey aşk! Ey dirilik soluğu! Ey evrenin hareket kaynağı! Nasıl mı unuturum? Nasıl mı unuturum? Hiç Haydi. Haydi gel sevgilim, uzanalım toprağın altına. Çiçekler mayalansın görsün işte. Bu akıp bu kör gidip yol giden kalabalıkları, bu insanları, esen çiçekleri, bir kere bile farkına varmıyor. dökülen bu yıldızları yağmur birikintilerini, çiğneyerek geçen bu adamları ve kadınları uyarmak için, bir an durdurmak için bu bizi terk eden, bacaları öksüz ve boynu bükük bırakıp giden leylekleri, o güzelim hacı leylekleri, işimizde sonsuzluk kavislerinden biz evini taşıdığımız. Ama şimdi kendimizi zorlasak da anımsayamadığımız, tasarlayamadığımız o Aa, tekrar gelir mi? Yaşaya bir dönümeyiz. Uzanı sarp bir yerin altına. Ve toprak olsak. Haydi gel sevdiğini bir daha dinleyelim. Bir kere daha kesmek için yolunu kalabalıkların, Yüreğimizden, gönlümüzün derinliğinden, Vermek, hep vermek için. Çünkü dağıttıkça çoğalır bizim zendimliğimiz. Aşkın bir adı da berekettir. En iyi anlatandır o. Bir ada, bir mağarada, gözden dökülünün. ...benizden Hep o kelimeyi bulmak için bütün bu çabalarım... ...hep o kelimeyi bulmak için bütün bu çabalarım... Sen ...çağıracak olmalı. Oysa daha anar almaz adını. Ansızın patlayan bahara bir pencere açmışız gibi. Kış ortasında çıkıveren güneş gibi. Birden verip bulutlardan. Üryam görülen can gibi. Doldururdum içimizi. Ve ev içlerimizi. Oruçlu bir ağustos vaktinde... Bir kayanın dibinden kaynayan. Soğuk ve berrak sulara uzanıp kana kana. Avuç avuç alıp yüzümüzde, içimizde duyduğumuz gibi. Aşk. Ah, bir yalnızlık vaktinde. Herkese birlikte olduğumuz. yine de yalnız olduğumuz. Bir parkta. Ta uzaklardan gelir gibi. Bir tamburdan, bir ezginin. ...bizi bizden de her şeyden alıp götürdüğü gibi. Açık. yürümüş. Haydi gel dedim. Gene arayalım. Makamı İbrahim'de rastlanan ayak izlerini. Dedesinin elinden tutup Kulaş Dağı'na götürdüğü... Yüzü suyu hürmetine yağmur istediği, Yeryüzünün bereketlenip çiçeklerle bezendiği, Develerin göşarak köllerde, Ayak sesleriyle şiirler beslediği o vakitleri, Haydi gel sevdiğim, Gene arayalım, Haydi gel, Bir daha, bir daha arayalım, Herkesin ve her şeyin uykuya vardığı bir vakit, Nereden başlamalıyım? Hangi sorular kurtarır beni? Hangi sorular hangi cevaplar karartıyor? Bir çıkış olmadı. Bir çıkış mı arıyorsun? Bir çıkış mı arıyorum? Bir çıkış mı arıyorum? Nereden çıkmak istiyorum? Gitmek istediğim yer neresi? Makine felsefe yapmaya başladı. Üç tane soruyu yan yana dizdiğimizde. Genelin gözünde felsefe yapmaya başladınız demektir. Dördüncü soru üretebildiğinizde, siz artık felsefecisiniz. Genelin gözünde. Türkiye karıştı. Haberler yine рейтинг kazanmaya başladı. Raporlar dolaşıyor ortalıkta. ...Targasız infazlardan bahsediliyor. Saflar belirginleşiyor. Gerilim artıyor. İthamlar ağırlaşıyor. Güneş yükseliyor. Terliyor dünya. ...hayatı kolaylaştırmanın bir yolu olmalı. Bankalar dışında... ...hep hayatımızı bankalar mı kolaylaştıracak? Yenilikler hep bankalardan mı çıkacak? Bizim memnuniyetimizin birinci sıraya yerleşmesi için... ...Bankalar mı kurulacak? Artık grupta beklemeyecek mi? Bir telefonla... ...Tuşlara dokunarak... ...Hayatımızı mı kolaylaştıracağız? Mevlüt kandiliydi Dümnecu...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 ...Uşuğu içerisinde mi geçirdiniz Mevlüt kandilinizi? En unuttuğum günü partisi bu muydu? Buydu. Budur. Var mıdır başka bir örneği dünyanın bir başka yerinde? Hep öyle derler ya. Eğlenin başka yerinde böyle bir olay göremezsiniz.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 ...Ona aşk mektubu yazmak için kılını kıpırdatmazsın. Duygularını... ...Yenilemezsin cümlelerini. Yenilemezsin ona bakışını. Aynen. Robot gibi. Sabit. Evet sabit. Televizyon karşısında olduğu gibi. Camilerde olduğu gibi. ...sabit, Heyken gibi durursun. Hayre bakar mısın? Yıl hangi yıldeyiz? Neler oldu, neler bitti? Olan, biten ve süren, sürmekte olan nedir? ...İzledin mi? O kim? O bir insan... ...Adı... ...Muhammed İbn Abdullah. O bilgesi... ...Dünyanın en hüzünlü insanı. Altı çizilmeli konum. Dünyanın... ...En hüzünlü insanı. Dünyada en çok yalnız bırakılan insan. Dünyada en çok sakalete maruz kalmış insan. Canı çok yanmış bir insan. Çok aç kalmış bir insan. İnsan, hem zeli, hem kararlı bir insan. Ne kadar donuk değil mi? Beynimizdeki ve kalbimizdeki yeri. Donuk değil mi? Rahi aşktan bahsediyorsun.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 ...çok sevdiğim ünlü toprağa verdiğimde... ...olsaydı ve elimi tutsaydı... ...hayatımda çok büyük bir hata yaptığımda... ...küfrettiğimde kendimi... ...olsaydı ve onun yanına gitseydim... ...onun yanına gitseydim... ...dediğim o değil... Mi? ...Böyle basit meselelerle ilgilenmez. Değil mi? Bilenin taş olduğundan bahsediyorsun. Hissedemediğinden bahsediyorsun. Anlayamadığından bahsediyorsun. Onların doğum gününde bu donukluğu neyle izah ediyorsun peki? Hadi onlar konuş, anlamıyorlar. Ya sen? Hı? Tek bir hareketim var, ne diyelim mi? Hazreti Muhammed. Hemen sağ elini kalbinin üstüne koydun. Onun ismi anlayınca senin Hı. dünyandaki tek hareket bu.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 diğer insanlarla mukayese ettiğinde hani taş gibi diyorsun ya ona önem vermiyor ona anlamıyor. Elbette iyi durumdasın. Çünkü senin koluna, sağ koluna hitap ediyor. Sağ eline hitap ediyor.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 Peygamberlik bir görevdir. Kim insanlara verilmiş bir görevdir. Ama bir çoğumuz, onu sevdiğini söyleyen bir çoğumuz, hatta büyük çoğumuz, peygamberlerin insan kılığında ayrı bir tür olduğunu zannediyor. Çok çok üstün özelliklere sahip. Yanılıyorum. ...Safız olarak görev olduğunu kabul ediyor bu çoğunuz. Ama... insan insanüstü konuma götürerek... ...kendince ona değer veriyor. Örneğin ben... ...Dünyanın en üzünlü insanı dedim... ...en fazla üzülen insanı dedim. Belki bir çoğunuz rahatsız oldu... ...böyle anılmasından. işte bir çoğunuz için o... İşte parmaklarından, beş parmağımdan sütler akan... ...işte ayı, ayı ikiye bölen... ...Allah'la görüşen... ...Samuz Allah oydu. En korkak insan Hazreti Peygamberdi. Ne oldu? Tövbe esnaf oldu, haşa! Cık cık. Bu sapıkları nereden buluyorlar, radyoya çıkarıyorlar? Bunlar bizi içten yıkacaklar. Madalyonun diğer tarafına da bakalım. İçimizdeki en cesur insan da oydu. Sen ne korkaksın, ne de cesur. Ve senin sadece sağ eline, sağ koluna hitap ediyor. Yanılıyor muyum? Mesela onun böyle adanıldığında, ya da ne bileyim... ...Onunla ilgili bir şey okuduğunda... ...Bir şey duyduğunda... ...Mesela aşıklar gibi bir hareket sergilediğin... ...Bir delilik yaptığın oldu mu? Millet ne der? Ha, pardon. Millet ne derdim? Mi? İlahi aşktan mı bahsediyorsun kızım?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 ...Onun sünnetini uygulamamız lazım. Al sünneti. Millet ne der sorusunu sormadı. Millet ne diyordu onun için? Meczup. Deli. Hikayeci. Bunları ciddiye ama yaptı? Bunlarla mı yatıklattı? Alınsa bir sünnet. Millet ne der sorusu? Önemli bir soru. ...gündeme alınmaması gereken bir sorudur. Hemenin bu konuşmaları çok sıkılarak yapıyorum. Ama günün önemine binaya yapmam gerektiğini düşündüğüm için yapıyorum. Şimdi mesela bir daha bulunacağım ama bir ikilem içinde olacağız. ...Şimdi söylediğim cümleye göre beni bir yere kategorize edeceksiniz, bir yere koyacaksınız. Alem onun için mi yaratıldı? Bakıyorum koca koca adamlar, kirli ferli adamlar. Alemin Hz. Peygamber için yaratıldığını söylüyorlar.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 ...işten işe bir iftira olduğunu düşünüyorum. Hem Hazreti Peygamber'e... ...hem Allah'a... ...sanki Allah ona muhtaçmış gibi. Ben anlayamıyorum. Ha, bunu söylediğimde... ...ne mı oluyor? Asarlık düşmanın ordu. Hmm, peki. Böyle klişe cümlelerle hayatını devam ettirmeyi isteyebilirsin... ...bu senin tercihin. ...Ama senden bunun dışında ekstra bir şey beklemiyorum. Çünkü sen... ...beş kelimeyle... ...onu almaktan zaten sıkılmıyorsun. Televizyon karşısında... ...heykel gibi oturmaktan zaten sıkılmıyorsun. Camiler duymaktan zaten sıkılmıyorsun.